Nasılsın Karagöz'üm? Ee, yorgunum acayip Yuvart. Yorgun mu? Neden? Ee, maçtan geliyorum da ondan. Öyle mi? Ne maçı bu efendim? Toprak Sağ maçı. İş arkadaşlarıyla oynadık. Sonuç kaç kaç efendim? Kırmızı biberi yiyince iyi oyuncuyu kaybettik tabii. Kırmızı biber? Ya, kırmızı işte. Ha ha tamam tamam. Ee, sebzeler bizi biraz idare etti ama. Sebzeler? Ben aldılar. Ha anladım. Meyveyi yemedik tabii. Meyve? Pek gol etemadık yani. Ha anladım anladım tamam. Meyveyi yiyemeyince de tatlısı da kaldı. Tatlısı? Kupası yani. Yahu ne hale dönüştürdün maçı bu ne bu ne demek? Bol hayatın kendisine benzer bilmez misin acıyı var? Ne alaka efendim? Bak ne alaka golü ne zaman yiyeceğin belli olmaz. Hayatta da her an her şey olabilir. Evet doğru. Son dakikaya kadar her şey tersine dönebilir. Bu da doğru. Paslaşmak çok önemlidir. Hayattaki yardımlaşma gibi. Evet Hayat yardımlaşmayla çok daha güzel ve kolay efendim. Beraberlik çok önemlidir maçta. Hayatta da öyle değil mi birader? Evet bu da doğru. Bir de enteresan bir şey var futbolda. Hayatta yan yana gelmem dediğin insanlarla... ...aynı tribünü paylaşıp... ...birlikte sevinip havalara uçuyorsun. Ya benim başıma böyle bir olay geldi işte. Birine çok fena kızmıştım acıvat. Adamı yolda görsem ezeceğim. Günlerden bir gün maça git. Tuttuğum taraf gol üstüne gol yiyor. Yeniliyoruz. Kaldık uzatmalara. Derken bir golle biz kazandık. Yanımdaki, sağımdaki, solumdaki kim varsa boynunu atlamışım farkında değilim. Meğer gıcık olduğum adam da yanımda değil miymiş? verdik bir kere. Olsun. Husumet iyi değildir Karagöz'üm. En zengini, en fakiri, sağcısı, solcusu, patronu, işçisi aynı anda... Aynı yerde efendim. Doğru. Sonra ben de o yöntemle çok hayırlı işleri el attım biliyor musun? Bu sarılma yöntemiyle mi efendim? Onunla değil de biraz değişik yöntemiyle. Birbirine incik boncuk şeylerden küsenleri aynı takıma koyduk mesela. Yıllardır barışmayan adamlar... ...iki saat sonunda can ciğer kuzu sarması oldular. Aa evet doğrudur efendim. Bir de bizim oralarda damat adaylarını maça götürürler bilir misin? İyi oynayana kızı verirler deme bak bana. Yok oynatmazlar. ...tribünde durur aday. Maç sırasındaki tavrına göre bakıp karar verirler. Çok doğru bir tespit Karagöz'üm. Bütün kişiliği çıkıyor insanın futbol sırasında. Aynen öyle. Karagöz, sohbetimizi burada noktalayalım. Bence virgül koyup yarın da devam edelim derim. Evet Doğru diyorsun. Virgül koyalım efendim. Geldik bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! <gülüyor>